Türkçe Peri Masalları Kıskanç Komşu Bir zamanlar Greymonte adlı küçük bir köyde Richard ve Mary adında yaşlı bir çift yaşarmış. Richard ve Mary'nin çocukları yokmuş ama Romeo adında küçük, şirin bir köpekleri varmış. Romeo, gel buraya oğlum. Maman hazır. Romeo yaşlı çifte çok bağlıymış. Yanlarından hiç ayrılmazmış. Tam bir sevinç kaynağı öyle değil mi? <gülüyor> evet öyle. Bir gün Richard her zaman olduğu gibi... Romeo ile birlikte bahçede çalıştığı sırada... Tuhaf bir şey fark etmiş. Romeo biraz ilerideki bir noktayı koklayıp eşeliyormuş. Ne oldu oğlum? Romeo yüksek sesle havlayarak sahibinin yanına koşmuş... Sonra yine eşelediği yere dönmüş. Richard meselenin ne olabileceğini merak edip küreğini almış ve köpeğinin gösterdiği yere gitmiş. Romeo gürültüyü duyan Mary'nin de dışarı çıkmasına kadar hoplayıp zıplamış yüksek sesle havlamış. Richard merak içinde kazmaya başlamış ve çok geçmeden kürek bir şeye çarpmış. Vay canına! Görünüşe bakılırsa bir şey bulduk. Eğilmiş ve büyükçe bir kutu çıkarmış. Kapağını kaldırıp da ışıl ışıl parlayan altın parçalarını görünce ağzı açık kalmış. Aman tanrım rüya mı görüyorum? Seni bilmem ama ben kesinlikle rüya görmüyorum. Gerçek bu. <gülüyor> Küçük oğlumuz bize bir servet buldu. Zengin olduk. Romeo sevinç içinde havlamış ve hoplayıp zıplamış. Kutu o kadar ağırmış ki içeri taşımasına Meride yardım etmiş. Günler geçmiş. Romeo bir köpeğin yiyebileceği en iyi yiyeceklerle besleniyor, prenslere layık minderlerde yatıyormuş. Kendi adına zaman çok güzel geçiyormuş. Ta ki bir gün, kıskanç komşu Rosso, Richard Richard'la Mary'nin yeni sahip olduğu serveti duymuş ve Romeo'yu gizlice kaçırmak üzere bir plan yapmış. Bu küçük köpeğe bir şekilde sahip olmalıyım. Bu gece... Yaşlı çift uyuduğu zaman ufaklığı kurabiyelerle kandırıp onu yakalayacağım. <gülüyor> Russo aynen planladığı gibi gece olunca gizlice yaşlı çiftin evine girmiş. Richard ile Mary derin uykudaymış ve kapı gıcırdayarak açıldığı sırada küçük Romeo bir topla oynuyormuş. Romeo başını kaldırıp bakınca kapıda nefis bir kurabiyenin yattığını görmüş. Yerinden fırlayıp kapıya koşmuş. Hemen kurabiyeyi kapıp keyifle yemiş. Ama zavallıcık, kurabiyenin içine uyku ilacı katıldığından habersizmiş. Yer yemez yere yığılmış ve bayılmış. <gülüyor> Köpek artık benimdir. Böyle diyerek küçük Romeo'yu almış ve gecenin karanlığında kaybolup gitmiş. Ertesi sabah Richard'la Mary uyandığında, Romeo'yu evin içinde bulamamışlar. Aramaya başlamışlar. Ooo Romeo, Romeo! Neredesin oğlum? Neredesin benim küçük sevinç kaynağım? Ama Romeo'yu hiçbir yerde bulamamışlar. Onu aramak için bahçeye çıktıklarında, Ruso öbür tarafından seslenmiş. Ah ne oldu komşu? Neden bu kadar üzgün görünüyorsunuz? Russo, küçük köpeğimizi bulamıyoruz. Sen gördün mü acaba? Aa, hayır, görmedim. Ama her zaman birlikte oyun oynadıklarını gördüğüm o kelebeği kovalamak için evden çıkmış olduğuna eminim kesinlikle. <gülüyor> Oo, fazla uzağa gitmemiştir Richard. Hemen gidip bulalım onu lütfen. Haklısın. Hadi onu aramaya çıkalım. Richard ile Mary, Romeo'yu aramaya gitmiş. Uygun bir zaman olduğunu düşünen Russo hemen evine gitmiş ve Romeo'yu alıp dışarı çıkmış. Seni küçük şeytan, bütün gece rahat vermedin. Şimdi bir işe yara ve bana bahçemdeki bütün definelerin yerini göster. Romeo'yu yere indirmiş ama zincirini elinden bırakmamış. Kaçıp gitmeyi aklından bile geçirme sakın. Zavallı Romeo yerleri koklamaya başlamış ve bir noktaya gelince durup havlamış. ''Aferin oğlum. Umarım Richard'ınkinden daha büyük bir nedir? <gülüyor> Böyle diyerek yeri kazmaya başlamış ve çok geçmeden kocaman bir kutu bulmuş. Keyifle çıkarıp almış, kapağını açıp altın sikkeleriyle dolu olduğunu görünce çok sevinmiş. ''Seni küçük köpek, sen çok özelsin. Artık salıyorum seni.'' Tasmasındaki zinciri çıkarmış ve çitin öbür tarafına bırakmış. İçeri koş. Annenle baban yakında gelir. <gülüyor> Romeo hemen eve koşmuş. Roso da altın kutusunu alıp gülümseyerek evine gitmiş. Richard'la Mary üzgün ve neşesiz bir halde eve döndüğünde, Romeo havlayarak dışarı fırlayıp onlara koşmuş. Ooo buradasın demek. <gülüyor> Buradaymış. Nereye kayboldun Romeo? Senin için çok endişelendik. Mary onu kucağına almış ve yaşlı çift mutluluk içinde evlerine girmiş. Aynı gün ilerleyen vakitte Rosso yine büyük bir açgözlülükle yaşlı çiftin evine gelmiş. Köpeğinizi bulmanıza çok sevindim. Ama biraz sarsılmış gibi bir hali var. Sakıncası yoksa onu dolaştırmaya çıkarabilir miyim? Oh. Bu harika oğlum. Romeo, dolaşmak ister misin oğlum? Bunun üzerine Romeo öne çıkmış ve Rusoyu çok şaşırtan bir şey yapıp konuşmuş. Ben bu adamla kesinlikle hiçbir yere gitmem. Çünkü o kötü biri. Ruso afallamış, bir adım geri gidip Richard'a bakmış. Ne oldu Ruso? Niye böyle deşete kapıldın? Kök kök kök kök kök kök. Köpeğiniz gerçekten konuşabiliyor mu? Richard ve Mary çok eğlenerek birbirine bakmış. Çünkü onlara göre Romeo sadece <gülüyor> havlıyormuş. <gülüyor> Konuştuğunu duymuyorlarmış. Ne? Neden söz ediyorsun sen? Köpeğiniz şu küçük iblis az önce konuştu. Konuşmaktan kastın havlamasıysa evet konuştu. Bütün köpekler konuşur. Romeo havlamış ve Russo merak içinde ona bakmış. Konuştuğunu duydum yemin ediyorum. Evine dön Russo. Galiba bugün pek iyi değilsin. Biraz uyu. Kendini iyi hissettiğin zaman gelir, Romeo'yu dolaştırırsın. Russo razı olmuş. Sonra başını kaşıya kaşıya evine dönmüş. Ertesi sabah yine gelmiş. <gülüyor> Günaydınlar Richard ve Mary. Dünkü davranışım için çok özür diliyorum. <gülüyor> Ufaklık nerede? Onu dolaştırmaya çıkarmak istiyorum. Ooo tabii. Kendini daha iyi hissetmene sevindim Romeo. Gel buraya oğlum. Romeo koşarak odaya gelmiş ve Richard'ın yanında durmuş. Ha, şu zalim adam demek. Yine mi o? Ruso'nun ağzı açık kalmış. Ne? Söyle ne oldu Ruso? Ne mi oldu? Ne mi oldu? Köpeğiniz? Köpeğiniz az önce yine konuştu. Richard ve Mary şaşkınlık içinde birbirine bakmış. Romeo havluyormuş. Ruso, komşum. Bana kalırsa gidip bir doktora görünsen iyi olur. Bir hayvan nasıl konuşabilir ki? A az önce, az önce konuştu. Siz de bu işin içindesiniz. Bu sihirli bir köpek. Bunu biliyorum. Bütün servetinizi ona borçlusunuz ve artık konuşabildiğini de biliyorum. Peki nereden buldunuz bu sihirli köpeği? Bunu kesinlikle bilmeliyim. Bak Russo, o sadece küçük bir köpek. Sihirli bir yaratık değil. Evet, defineyi bulmamıza yardım etti. Ama o sadece bir şansı. Bir daha da yapmadı. Ve bunu bütün köy biliyor. Ah, işte o konuda yanılıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Gösteririm tabii. Ama yalnızken olmaz. Köyün liderini buraya getireceğim ve sizi onun huzurunda ifşa edeceğim. Bütün köy burada sürekli büyücülük yapan musibet büyücüler olduğunuzu öğrenecek bu şekilde. Ve böylece bu sihirli köpeği de ben alacağım. Birazdan tekrar geleceğim. Russo evden çıkıp giderken komşularının aklını kaçırdığını düşünen Richard'la Mary şaşkınlık içinde birbirine bakmış. Russo aynı gün ilerleyen saatlerde köyün lideri Shiro ile birlikte tekrar gelmiş. Verandada durup seslenmiş. Hemen dışarı çıkın musibet büyücüler. O musibet köpeği de yanınızda getirin. Sizi Bay Shiro'nun huzurunda ifşa etmeye geldim. Ruso öyle yüksek sesle bağırıyormuş ki köylülerden birkaç kişi etrafta toplanmış. O sırada Richard ve de dışarı çıkmış. İşte oradalar, musibet büyücüler. Köyümüzde büyücülük yapıyorlar efendim. Onları buradan hemen kovmanız gerekiyor. Bay Shiro, sanırım komşumuz Rusu aklını kaçırıyor. Onu bir doktora götürmeliyiz. Numaralarınız yeter. Sizi ifşa edeceğim. Russo, elinde iddiaların hakkında kanıtlar olsa iyi olur. Richard'la Mary'i e yıllardır tanırım. Köyümüzün en düzgün insanlarıdır onlar. Bunların düzgünlükleri sadece bir numara efendim. Ve evet, elimde net kanıtlar var. Böyle diyerek Romeo'ya dönmüş. Hemen bir şey söyle, hemen. Hadi söyle bakalım. Ne söylememi istiyorsun benden? <gülüyor> Bakın gördünüz mü? İşte bu. Başka bir şeyi kanıtlamam gerekiyor mu? Başiro şaşkınlık içinde baka kalmış. Köylüler de şaşkın şaşkın birbirlerine bakmış. Neden bahsediyorsun sen Ruso? Köpekten tabi. Az önce konuşan şu köpekten bahsediyorum. Az önce konuştuğunu siz de duydunuz, değil mi? Ben sadece havladığını duydum. Ne? Bu nasıl mümkün olur? Öfkeyle köylülere dönmüş. Konuştuğunu hepiniz duydunuz değil mi? Ben sadece havladığını duydum. Evet ben de. Bence Richard haklı. Rusu aklını kaçırmış. Hayır kaçırmadım. Bu köpek onlara define bulmalarında yardımcı oldu. Sihirli bir köpek o. Biliyoruz ama o bir tesadüftü. Köpeğin koklama duysunun güçlü olması sayesinde gerçekleşti. Ah, demek öyle. Böyle diyen Russo, Romeo'yu nasıl kaçırdığını ve kendi bahçesindeki altın kutusunu bulmaya nasıl zorladığını anlatmış. Ne? Oğlumu sen mi kaçırdın? Sen miydin o? Bu kabul edilebilir bir şey değil Russo. Seni bu köyden attıracağım. Ah, daha değil sayın köy lideri. Asıl mesele bu küçük şeytanı kaçırmış olmam değil, yeni bir Define bulmama yardım etmiş olması. Bakın, bu köpek sihirli bir varlık. Arda arkası gelmeyen defineler bulabilir. Kanıtla, bize altın kutusunu göster. Aa, evet, gösteririm tabii. Bunu söyledikten sonra çuvalı yere koymuş ve içinden bahçesinde bulduğu kutuyu çıkarmış. Hepiniz buraya dikkatle bakın. Çünkü size bir kutu dolusu altın sikke göstermek üzereyim. Böyle diyerek kutuyu açmış ve hayatının dehşetini yaşayarak sadece kumla dolu olduğunu görmüş. Ne? Ama bu imkansız. Yeter. Sadece ipimizin zamanını harcamakla kalmadın. Aynı zamanda Richard'la Merlin'in adına leke sürmeye de kalkıştın. Hele küçük köpeklerini kaçırmana ne demeli? O yüzden Gray Montadan kovulduğunu ve bir daha bu köye. ...adımını atamayacağını ilan ediyorum. Ama... ...ama... Ağzından bir kelime daha duymayayım. Bavullarını topla ve hemen git. Yoksa köyün muhafızlarını çağırmak zorunda kalacağım. Russo başını önüne eğip uzaklaşmış. Bay Shiro Richard'la Mary'nin yanına gelmiş. Bu uygunsuz davranıştan ötürü çok özür dilerim. Ama merak etmeyin. Russo bir daha bu köydeki hiç kimsenin canını sıkamayacak. Çünkü onun çok uzaklara gitmesini sağlayacağım. Teşekkür ederim Bay Şiro. Liderliğiniz hepimizin güvende olmasını sağlıyor. Bay Şiro gülümsemiş ve eğilip Romeo'nun başını okşamış. Ah, ne sevimli bir köpek. Şu dünyada kim bundan büyücülük umabilir ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Russo köyden gönderilmiş. Romeo, Richard ve Merlin yanında mutlu mesut yaşamış ve başlarına bir kötülük gelmemesini sağlamış. Yaşlı çifte gelince özel bir köpeğe sahip olduklarını hiçbir zaman bilmemişler.